Merhabalar, Açık Radyo'da dayanışma kuşağı programındayız. Ben Aylin Örnek. Bugün konuğum iç mimar Zülal Çakıcı. Zülal Hanım depremden hemen sonra organize olarak depremzedeler için küçük afet evleri üretilmesine ön ayak oldu. TÜYAP Kongre Merkezi'nde 7-24 devam eden bir çalışmayla ve çok büyük bir dayanışmayla bu evler üretildi. Hatta bugün biz görüşmeyi yaptığımızda kendisiyle bu evlerin ...Antakya'daki yerleşimiyle ilgileniyordu. Zülel Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Aylin Hanım. Nasılsınız? İyi diyelim, iyi olayım. Evet. Yani çok, çok iyi çok olmak mümkün değil. Hem bugünlerde hem de içinde bulunduğum şartlarda gerçekten. Ama iyiyim, gururluyum sadece. hani Evet, e, ben takip edebildiğimiz kadarıyla çok büyük bir proje gerçekleştirdiniz. Biz şimdi biraz o proje ile ilgili bilgi almak istiyoruz sizden. Julien deprem Tabii olduğunda ki. siz zaten bu tiny house dediğimiz taşınabilir evleri üretiyordunuz değil mi? Evet, doğrudur. Ben Çok 5 senedir olur. tiny house tasarımı üretimi yapıyorum. Peki deprem olduktan sonra ne oldu? Bize bir kısaca süreci anlatabilir misiniz? Tabii ki. Depremin olduğu gün ben İstanbul'da değildim. Bolcaada'da da mahsur kalmıştım aslında. Orada lodos çıktı ve seferler iptal olmuştu. Hı hı. Ve sadece hani ilk gün haberleri izledim ve gördüğüm tablo hiç iç açıcı değildi. Aslında olayın ne kadar büyük olduğunu farkında bile değildik. Olamazdık da. Fakat ben İstanbul'da olsam belki o belediyelerde toplanan yardımlara koşacakken, orada elim kolum bağlı bir şekilde otururken bence bu yani gerçekten içime doğdu ve bana indirildiğini düşünüyorum. Çünkü çok akıllıca bir hareket değil belki yaptı. Ya da çok akıllıca ama hiçbir sermayesi, gücü, bir güvencesi olmayan biri için çok akıllıca bir hareket değildi yaptığım. Ben dedim tiny yapmalıyım ve bunu çok acil yapmalıyım. Fakat böyle bir gücüm gerçekten yoktu. Ben butik bir atölyem var ve aynı anda en fazla 3 ya da 4 tane tiny yapabilme kapasitem var. Çünkü işimi çok özenle ve incelikle yapıyorum. Tamamen kişiye özel tasarım ve üretim yapıyorum. Bu zamana kadar hiç seri üretim yapmadım ve seri üretime geçmeyi düşünmedim bile. Çünkü tiny house dediğimiz konu aslında çok kişiye özel olması gereken bir şey. Hı hı. Ve özel yapım. Yani sadece küçük metrekareyle gerçekten bir ev konforu sağlayan ve sağlaması gereken yıllar. Hemen işte yıllar önce Almanya'ya yaptığım bir projeyi, hani statiği çalışılmış, yalıtımla, mekaniği, elektriği, mühendislerle çalışılmış bir projeyi bilgisayarın başına oturdum ve sadeleştirdim ve hızlıca malzeme metrajı sesi çıkardım. Bunu da bu zamana kadar çalıştığım, malzeme aldığım firmaları etiketleyerek sosyal medyada paylaştım ve şunu dedim. Biz Hayos Design olarak Deprem bölgesine bağışlanmak üzere tiny house üretmek istiyoruz. Ve takipçilerimizin ve tedarikçilerimizin desteğiyle bunu yapmak istiyoruz. Deyip aşağıda işte kullanılacak malzemeler, aşağıdadır gibi gibi bir e, sosyal medya paylaşımıydı bu. Hı -hı. Ve daha sonra bu postu iç mimar ve mimar arkadaşlarımın olduğu bir gruba attım. Hı -hı. Onlar da kendileri başka deprem yardımlarına koşturuyorlardı hepsi. Dedim ki arkadaşlar çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey yapıyorum. Ve bunun için desteğimize ihtiyacım var. Hemen birkaç tanesi zaten anında yanıt verdi. Tabii ki Zürel'cim ne gerekiyor ne yapalım dediler. Hı. Ve dedim ki bu bu bu malzemelere ihtiyacım var. Onlara malzeme listesini paylaştım hepsiyle. Fakat bunu yaparken daha üretim yerimiz hiçbir şeyimiz yok. Benim atölyemde bunu yapmamız mümkün değil. Hı. Onlarla bir yandan bu malzeme sürecini koordine ederken bir abimi aradım. Hasmatik firmasının sahibi Hakan abi. Dedim ki Hakan abi böyle böyle bir şey yapacağım. Bana bir yer bulman lazım. Bir arkadaşım hani çevrenden birinin boş bir atölyesi. Büyük metrekare bir yer olması gerekiyor çünkü. Bir ayda 100 ev yapacağız diye bir hedef koydum. Hı hı. O da 2 saat sonra falan 2 ya da 3 saat sonra bir telefon geldi bana. Eniştesinden. Büyükçekmece Belediye Başkanı'nın yanından aradı beni. İşte Zülercin dedi Hasan Akgün size TÜYAT'ta 11'a salonunu ayarladı. Yarından itibaren orada üretime başlayabilirsiniz diye. Hı. Bu projenin en büyük lütuflarından biriydi bizim için. Çünkü o kadar büyük bir üretimi. Hani içinde her şeyi olan ve hiç sorunsuz işleyen bir alanda yapmamız bizi çok ciddi hayatımızı kolaylaştırdı diyeyim. Ve daha sonra aynı gece hemen projenin imalat detaylarını çizdim. Çünkü projeyi dediğim gibi biraz değiştirip sadeleştirdim. Hem nakliyesini kolaylaştıracak şekilde. Hem de üretimini hızlandıracak şekilde. Ve iki arkadaşım aynı gruptan 9 Şubat gecesi şu mesajı attım yine gruba. Arkadaşlar ben yarın TÜYAK'tayım ve gelebilen herkesi bekliyorum. Aynı şekilde üretim sürecinde de e, desteğimize ihtiyacım olacak. Çünkü 7.24 bir üretim yapılması gerekiyor ve benim tek başıma bu şantiye sürecini yönelikten mümkün değil dedim. Ve gerçekten bunu çok büyük bir samimiyetle söylüyorum. Neyin altına girdiğimi ben bile bilmiyordum. Nasıl bir sürecin beni beklediğini hiç bilmiyordum. İçlerinden iki tanesi Oktay ve Hamide. Önceden sadece merhaba merhabamın olduğu insanlar kendileri. Şu anda gerçekten kalpten her şeyleriyle tanıyorum onları ve böyle can dostum oldular. Dediler ki Züla şantiye sürecinde yanındayız. Ve ertesi gün de hiç hazırlıksız bir şekilde onlar deneyin altına girdiğini bilmeden TÜYAP'ta buluştuk ve yine birkaç mimar arkadaşımızla Süreci konuştuk. Ben iki ustam var, işte baş ustalarım bunlar. Genelde işin büyük çoğunluğumu onlarla yapıyorum ve yıllardır da Tine birlikte yapıyoruz. Onları aradım gecesinden. Yarın dedim TÜ'ye bak gelin, bütün makineleri alın. Size dedim işte şu kadar para gönderiyorum, şu malzemeleri alın ve gelin. Çünkü biz malzeme bağışları toplamaya başladık ama gelmeleri iki 3 gün sürecekti ve bizim çok acil üretime başlamamız gerekiyordu. 10 Şubat gecesi biz ilk örnek evin üretimine başladık. İki ustam, Oktay, Hamide ve Hamide Beyza'yı çağırdı. İşte Beyza böyle böyle bir şey yapıyoruz, şu yaptayız, çık gel diye. Beyza'da saat 9.30 civarı geldi yanımıza. Başladık akşam 10.30'da. Gece sabaha kadar ilk evin kargasını çıkardık. Daha sonra 11 Şubat sabah gönüllüler gelmeye başladı. Ve Hakan abinin kendi şantiyesinden işte ustaları geldi. Ve biz cumartesi günü aslında resmi olarak bu evleri üretmeye başladık. Tamamen işte dört mevsim yalıtımını, içi dışı ahşap kaplamalı, çelik konsüriksiyonu ve bütün malzemeleri gerçekten benim hani herhangi bir tüketiciye yapıyormuşum gibi kullandığım malzemelerden bu. Mimarların burada rolü çok büyük. Mimar arkadaşlarımın işte biz neredeyse malzemelerin yüzde seksenini işte çalıştığımız firmalardan topladık diyeyim. Hiçbiri de bizi geri çevirmedi. Sadece işte sarf malzemelerimiz ve süreç içinde tamamlanmayan bazı malzemeler kalmıştı. Onları da proje büyüdükçe sosyal medyada ve medyada işte haberlerde vesaire yayıldıkça bizi arayıp hani bizim projenize destek olmak istiyoruz, ne yapabiliriz diyen insanları biz para bağış kabul etmiyoruz dedik. Hangi malzemeyi nereden alabileceklerini söyledik ve malzemeleri alıp bize gönderdiler. Ve biz üç gün içinde böyle tıkır tıkır işleyen bir fabrika kurduk TÜYAP'ta. Burada çok büyük emekler var ve gerçekten her şey böyle mucize gibi gerçekleşti. Ben ilk bir hafta şantiye sürecindeydim. Çünkü projeyi benden başka bir yoktu ve önce işte şantiye şefi olan üç arkadaşımı anlattım. Onlar artık sürekli olarak her bir üretimin bir noktasında projeyi yönetiyorlardı. Ve biz neredeyse bir hafta falan hiç uyumadık. Daha sonra projenin resim süreçleri başladı. Projenin aslında ekolojik köy olması kısmı geldi. O da Rafet diye bir arkadaşımızın, onunla da bu proje sürecinde tanıştık. Arama Kurtarmacı kendisi ve İskenderun'dan direkt yanımıza geldi on görüşü gecesi. Gece ikiye üçe kadar oturduk ve hayallerimizi anlattık. Bu ekolojik köy fikri Rafet'in fikriydi. Biz de evleri nasıl kuracağımızı aslında daha düşünmemiştik bile. Çünkü bahsettiğim gibi 14 Şubat bizim üretime başladık. 4 gün olmuş hiç uyumamışız gece gündüz. Ve gerçekten aklımız, fiziksel olarak, psikolojimiz, hiçbir şeyimiz yerinde değil. Ben ses kaybetmişim. kaydetmişim 7/24 telefonda ya da oraya gelenlerle konuşuyorum. Bir yandan şantiyede çok sesli bir ortamda bağırarak projeyi anlatıyorum. Arkadaşlarımla üzerine konuşuyoruz, ustalarla konuşuyorum vesaire. Yani nasıl bir süreç olduğunu gerçekten anlatarak anlatmam mümkün değil. Fakat bu süreci de belgeselleştirdik. İlk günden beri çekimler yapıyoruz. Güzel. Çok, um, ve Evet proje bittiğinde de bunu inşallah bir film haline getireceğiz. Daha sonra işte dediğim gibi Rafet'le birlikte o gece sarıldık ve e, hayallerimizi paylaştık aslında. Ve beraber yürümeye başladık. Rafet de ekibimizin beşincisi oldu. Ve kaç gece kaç gündür o köyün planlamaları, işte resmi görüşmeler, hataya gidip gelmeler... Uzmanlarla görüşmeler, projenin konseptinden işte teknik detaylarına kadar çizimlerinin tasarlanması ve oluşturulması gibi gibi. Bir yandan olumsuzluklar, önümüze çıkan engeller çok büyük şeylerle uğraşmıştı aslında. Şimdi Hatay'dayız. Yüz evde evet. ev burada. Üretim bitti. İnanılır gibi değil Zülel... gerçekten Zülel Hanım. Ben Hatay evet. kısmına gel gelmek istiyorum ama öncesinde hı hı. E, merak ettiğim birkaç şey var. Ki. Ben sizle ilgili biraz araştırma yaparken 4 bin kişi civarında gönüllü çalıştığını duydum videolarda. Doğru, Bu doğru. gönüllülere nasıl ulaştınız? Ya da onlar size nasıl ulaştı? Ya da o sistem nasıl çalıştı? Biraz ondan da bahsedebilir misiniz acaba? Tabii ki. Şimdi başlangıçta en başa dönersek dediğim gibi biz iki usta. Yani 6 kişi bir gece üretime başladık. Yani gün önce Hakan abinin kendi elemanlığı geldi ve sonra bizi Sosyal medyadan duyup gelen insanlar vardı. Burada çok büyük teşekkür etmem ve şükrüm olan bir adamdan bahsedeceğim. Recep abi. E, Recep abi fuar sektöründe çalışıyor. Ve e, Öznur diye bir arkadaşımız var. Öznur de bu projenin ilk gönüllüsü bu arada. Benim çevremden olmayıp da 8 Şubat'ta beni arayan o gece 11'de ofisime geldi ve sabaha kadar Öznur'la e, gönüllü aradık. Öznür buldu Recep abiyi ve Recep abiyle 10 Şubat günü 11 Şubat günü yanlış olmasın TÜYAP'la buluştuk. Projeyi anlattım ona ne yapacağımızı ve neden bunu yaptığımızı anlattım. Recep abi fuar sektöründen bir sürü insan getirdi ve fuarcılar çok hızlı çalışıyorlar. Aynı zamanda Tamer abi var işte Tamer abi Hakan abi getirdi ve Tamer abi 11 Şubat'ta bize bir kalıp projesi çizdi ve biz iskeleti tek tek yaparken onun kalıp projesini seri üretime geçtik. Daha sonra bu şekilde projeye gelen gönüllülerin, her birinin paylaşımlarından çıkıp çıkıp gelen hiç tanımadığımız insanlar bunlar. Yani bu 4000 kişinin belki şöyle söyleyeyim size 500'üyle tanışabilmişimdir. Ya da maksimum 1000'iyle tanışabilmişimdir. Hı hı. İçeride hiç konuşamadığım bile o kadar güzel yürekler var ki. Kimisi günlerce gelmeye devam etti kendi işlerini güçlerini bırakıp. Mesela bir ekip e, neredeyse 50 gün... Gece sabaha kadar hiç durmadan aralıksız sanki orası onların mesale işleriymiş gibi geldiler. Bir kısmı mesela bir ekran Usta'mız var onu hiç anlatmaya doyamıyorum. Çok büyük bir yürek. Gündüz kendi para kazandığı çalıştığı işini bırakıp yanımıza geliyordu. Ekrem Usta niye geldin dedim. Kendi işimde içim rahat etmedi gelip burada çalışmak istedim dedi falan. Böyle çok enteresan şeyler yaşandı burada. İşte ne bileyim konuştuğum röportajlardan, televizyonlardan arayıp gelen çok insan oldu. Bir gün Kanada Başkonsolosluğu'ndan bir arada ve bütün Kanada Başkonsolosluğu çalışanları geldi, çalıştı. Arama kurtarma ekipleri geldi. Hatay'dan geldikleri gibi Akut, Busar, Gea, aklıma gelmeyen işte arama kurtarmacılar geldi. Bireysel gelenler çok oldu ve genellikle zaten bölgeyi görüp, İstanbul'a döndükten sonra işleri rahat etmeyen insanlar orada günlerce, aylarca çalışmaya devam ettiler. Çünkü yerlerinde duramıyorlardı. Ve projenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu kendi gözleriyle deneyimladıktan sonra onlar için daha da önemli bir hale gelmişti. Aslında oradan biraz bahsetmeyi atladığım gibi hissediyorum. Buyurun. Şimdi biz çok pahalı tiny yapıyoruz. Ve bunları hiç para toplamadan yaptık gerçekten hesaplarımıza bir lira bile para girmedi. Ve biz kendi işimizi gücümüzü durdurduk. Yani ben 9 Şubat günü bir sosyal medya paylaşımı yaptım. Ve dedim ki müşterilerime bir süre çalışamayacağız. Bu projeye kendimizi adadık. Lütfen bizi mazur görün. Ve benim mesela başlamam gereken siparişlerim vardı. Arkadaşlarımla aynı şekilde başlaması gereken projeleri, eserleri vardı vesaire. Neden bunu yapıyorsunuz diye çok sordular bize. Yani neden bu kadar harcanan paraya daha fazla konteyner yapmıyorsunuz da 100 tane taynağası yapıyorsunuz. Neden bu kadar ince işçilikler yapıyorsunuz gibi gibi sorulara verdiğiniz bir cevap verdi. Çünkü doğrusu bu ve olması gereken bu. Bu 10 ilde Güneydoğu Amadolu'da hava şartları çok zorlu. Yazı da kışı da çok zor geçen bölgeler ve bu yapıların yalıtımlı olması gerekiyor. Bu yapıların hiçbir şekilde su almaması gerekiyor ve insanlar sadece evlerini değil hayatlarını kaybettiler ve onlara yuva olabilecek e, yapılar olması gerekiyor. Yeniden yaşam kurmaları gerekiyor. Ve maalesef şu anda kurulan çadırlarda, çadır kentlerde, konteyner kentlerde çok uzun süreli yardıma muhtaç yaşama kurgusuyla bir hani yardım sağlanıyor onlara. Ve sabah, öyle akşam yemeklerini bir yerden aldıkları, daha sonrasında da çalışamadıkları bir kurgu söz konusu. Onun dışında bir yandan da çadırları her yağışta, her fırtınada su almaya ve uçmaya devam ediyor. İşte sahip oldukları konteynerler bağlantı noktalarından, noktalarından açılıyorlar gibi gibi. Bizim örnek olmaya çalıştığımız yani projenin adının örnek evler olmasının bile sebebi şu. Bu bölgelerde çok katlı beton harme yapıların olmaması. Ve e, insanların bu yapılarda yaşamaması gerekiyor. Doğrusu çelik ya da ahşap konstrüksiyonlu, tek katlı, tiny gibi, hani tiny olmak zorunda da değil bu belki, hani küçük metrekarelerde yaşamak istemiyor olabilirler ama bu gibi işte ahşap konstrüksiyonlu veya çelik konstrüksiyonlu, gerçekten iyi yalıtınlı ve sağlam yapılmış esnek yapılar olması ve yatay mimarının yaygınlaşması Ve bunu yaparken de bu deprem bize aslında doğanın bir isyanı ve işareti oldu. Yani uyanışı oldu. Hem sahip olduğumuz eşyaların, o taşların, betonların hiçbir değeri olmadığını ve doğaya o kadar zarar verdik ki biz doğayı tekrardan koruyarak, onunla iç içe yaşayarak bir yaşam uygulamamız gerektiğini ve özümüze dönmemiz gerektiğini aslında vurgulamaya çalışıyoruz. Şu anda örnek evler işte ekolojik bir köy olarak kuruluyor. Birazdan onun detaylarını da konuşuruz. Ama hani A'sından Z'sine her şeyiyle örnek olmaya çalışıyoruz aslında. Neden bunu yaptığımızı en iyi anlatabilecek şey bu. E Zülen Hanım bir de bildiğim kadarıyla evlerin içinde her türlü detay da var değil mi? Yani kull kullanıma hazır girilip kullanılabilecek şekilde algılıyorum ben evleri. Aynen öyle. Kıyafetleri hariç, şampuanlarından tuvalet kağıtlarına, mutfak malzemelerinden tencere, bardak, askı, çatalniklere kadar her şeyleri var. E, bu şekilde kullanımlarını bırakacağız. Yalnızca kıyafet toplama desteği çok ayrı bir ayrı bir organizasyon gerektiren bir konu olduğu için de yaşayacak insanların yaş cinsiyeti vesaire projeye başlarken gelmet olmak için çabuk kalkışmadık. E, ama ihtiyaç olursa tabii ki yaşam başladıktan sonra bu konuda da destek olmaya devam ederiz. Hiç sorun değil. Eee evet ama dediğiniz gibi hani bir otel odasına giriyormuşsunuz gibi girdiklerinde bir hayatları olacak aslında tamamıyla. Duşunu alacak, yemeğini yiyebilecekleri bir mekan olacak. Yemeğini yapabilecek, yapabilecek yapabilecekler, yiyebilecekleri değil evet. de yapabilecekleri, evet. İşte, bu kültürde bu çok önemli. Evet tabii yani yemeğin yemeğin mekanları oralar. Dolayısıyla evet. yemek meselesi çok önemli. Hatay yani Hatay kısmına ya da deprem bölgesi kısmına nasıl yerleştiğiniz Bize gelmeden bu gönüller kısmına biraz geri dönmek istiyorum. Ee, Süleyman Hanım oraya ki. gelen insanlar sadece inşaat sektöründen ya da bu sektörde bilgi sahibi insanlar değildi değil mi? Yani herkes de ben işte seramik döşeyebiliyorum, ben ahşap yerleştirebiliyorum gibi değil ama hiç inşaat sektörüyle ilgisi olmayan insanlar da vardı orada gibi algıladım ben. Kesinlikle öyle. Hatta büyük bir çoğunluğu böyle diyebiliriz. Çünkü zaten Türkiye'de usta sıkıntısı gündemde birkaç senedir bizim hayatımızda inşaat sektöründe. Ve benim başka bir hayalimde yani birkaç ay önce planladığım ve Ocak ayında aslında kurgusuna başlamayı düşündüğüm herkesin bir el becerisine sahip olabileceği, kendi evindeki en azından işleri halledebileceği bir workshop atölyesi kurmaktı. Çünkü Amerika'da mesela gerçekten herkes az çok da olsa kendi evindeki elektrik, su tesisatı, işte ahşap işçilikleri gibi konuların altından kalkabiliyorlarken biz de hep her sorunu usta arayalım gibi bir model var. Ve bu süreçte oraya gelen insanlar, sinema sektöründen, yogacılar, öğretmenler, polis memurları, ev hanımları, Emekli olmuş, işte artık gerçekten hayatın evinde oturarak geçirip gelip yeniden orada hayat bulan insanlar. Hani atladığım, yani aklınıza gelebilecek her sektörden insan geldi oraya. İşte yalıtım firmasında satış yapan kişi de geldi. Ne bileyim hayatında hiç elinde matkap almamış. Bir, bir tornavida tutmamış kadınlar da geldi. Ve 7'den 70'e bu arada. Yani bir noktada çocukları içeriye sokmamaya çalışıp ve 18 yaşın altındaki kişileri çalıştırmamaya çalıştık ama. Mesela meslek liseleri başlarında öğretmenleriyle öğrencileri geldiler. Onun dışında işte hiç gerçekten hayatında belki inşaat yapmaya kalkışmamış ve kalkışmayacak gençler geldi öğrenciler. Üniversite öğrencileri. O kadar büyük bir kolektif çalışma oldu ki bu ve o kadar büyük bir dayanışmaydı ki şey tablosunu gördüğümüzde bize orada burada gerçekten çok gece sabahlara kadar ağlayarak ve her gördüğümüz görüntüye duygularla çalıştık. İşte yaşlı bir usta yanında belki normalde hiç birlikte çalışmayacağı ya da iletişim kurmayacağı onun gözünde aykırı olabilecek işte dövmeli bir gençle birbirleriyle işte oğuna çıraklık yaparak çalışıyorlar. falan hani Yani eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmanın ve mucizenin eseri oldu bu proje öyle söyleyeyim. Çok kadar güzel. Peki çok, acaba çok evet güzel. yani çok inanılmaz ben ben de izlediklerimden çok etkilendim gerçekten. Aklıma da şöyle bir soru geldi. Acaba hiç bu sektörle daha önce bağlantısı olmamış ve oraya gelen çalışan insanlar bundan sonra bu sektörde bir yerde yer bulabilmeyi düşünmüşler midir acaba diye Aklımdan geçti açıkçası. Yani birileri Aa ben bu işi yapabiliyormuşum buradan devam edeyim demiş midir gibi düşündüm. Bilmiyorum öyle bir şey olacak mıdır? Ben şöyle yorumluyorum. En azından hani o olmasa bile benim işte birkaç önce hayalini kurduğum şey gerçek olacak. Ve biz buna Ekrem Usta da bir röportajda dile getirmişti. 4000 insana bir bilezik kazandırdık. Bir el becerisi ve bir ustalık kazandı. Evet, çünkü oraya gelen ilk gün evet yalıtım döşemek için gelip 3. gün marangozluk yaptı insanlar. Yani e, gerçekten çatı yaptılar ki çatı uygulaması yapmak hiç kolay bir şey değil. İlk gün izolasyon örtüsü kaplayıp taş şunu döşerken projenin sonunda çatı yapıp doğrama montajı yapıp kapı montajı yapıyorlardı. Bu çok büyük bir şey. Ama ben projeye başlarken şunu da hep vurguladım. Ben bir üreticiyim. Ama benim gibi yüzlerce ayna süreticisi var Türkiye'de. Ve gelip hep beraber yapalım bu işi. Gelip hepimiz yüzler tane yapalım ki binlerce insana ulaşabilelim. Çünkü ihtiyaç çok büyük. Hı hı. Ve gerçekten proje süreci boyunca da bunu yapmak isteyen kimseye engel olmadım. Tam tersi işte projeye gelip gönüllü çalışıp ilham alan ve aynısını başka illere yapmak isteyen insanlar çıktı. Onlarla projeyi paylaştım. Uygulama detaylarını paylaştım. Yol göstermeye çalıştım. Çünkü benim de bu süreçte öğrendiğim çok fazla şey oldu. Bürokratik evet. olarak, insan yönetimi olarak. Ben bu arada çok genç. Yaşım yani 27 yaşındayım. Evet. Ee, hayatımda hiç 4000 insan yöneteceğimi düşünmemiştim. 4000 insanın çalıştığı bir üretimin e, yöneticisi olacağını da hiç düşünmemiştim. Fakat bir şekilde bir güç geldi ve ya yani bu proje dedim dediğim her aşaması boyunca gibi gerçekleşti. Hayal bile et Ölmediğimiz, edemeyeceğimiz şeylerin üstesinden geldik biz olarak. Ve bunun için hani bir değil, binlerce kişiye teşekkür etmemiz gerekiyor. Ee, çok zorluklar yaşadık. Gerçekten her şey böyle şen şakrak gitmedi. Ama bir şekilde biz kendimizi bile yormadan o sorunlar bile kendiliğinden uzaklaştı aslında hayatımızdan. Öyle. Ne kadar güzel. Zülay Hanım, hmm. peki bir de projenin... Deprem bölgesine yerleştirilme meselesini konuşalım. O süreç nasıl işledi? Yani siz nereye yerleştireceğinize nasıl karar verdiniz? Bürokratik süreçlerle nasıl baş ettiniz? Ve şu anda oradasınız, <gülüyor> şu anda montajdasınız biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu süreci de biraz anlatırsanız. O da apayrı bir süreç. Ve aslında bu zamana kadar kimseye hiçbir yayında anlatmadığım ve anlatamadığım bir süreç. Çünkü proje çok hassas bir projeydi ve korunması çok önemliydi. Sivil kalması, birilerinin adı altında yapılmaması, suistimal edilmemesi gibi konulardan dolayı çok önemli ve çok hassas bir projeydi. Çünkü üstümde o çalışan 4000 bin gönüllünün de sorumluluğu var. Binlerce deprem zedenin de sorumluluğu var. İşte malzeme bağışlayan firmaların da sorumluluğu var gibi gibi ve Gerçekten aslında çok ağır da bir süreçti benim için. Nasıl oldu? Şöyle oldu aslında. Hatay hep belliydi. İlk paylaşımında da ben Hatay demişim. Aslında ben bu 10 ilden bir yerli değilim ve bu 10 ilde hiçbir tanıdığım yok. Gerçekten yok. Arkadaşım bile yoktu. Hı hı. Ama en büyük yıkımın Antakya'da olduğunu hepimiz çok iyi biliyorduk. Ve benim haberci bir kuzenim Kahramanmaraş'taydı önce depremin 3cü günü Pardon ikinci günü. Ve dördüncü gün Antakya'ya geldi. Her iki bölgeden de işte aile grubuna ses kayıtları atıyordu. Fakat Maraş'ta durumun biraz daha kontrol altında olduğunu, orada biraz daha iyi organize olunduğunu söylerken Antakya'ya geldiğindeki ses kaydı ağlayarak bir ses kaydı atmıştı. Ve o kaydı 10 Şubat gecesi dinledim, unutmuyorum. Tüylerimi diken diken yaptım ve ben ilk o gece o ses kaydını dinlediğimde ağlamaya başladım. Dedim ki tamam, yani bu proje Hatay'a gitmedi Tabii ki hep şunu da söyledik. Yani biz bu modeli önce örnek pilot bir bölge olarak Hatay'da kurgulayıp sonra onun ile de yaymak istiyoruz. Ama en büyük ikundan başlayarak bu sıralamayla gitmesini istiyoruz. Sonra Hatay konusu netleştikten sonra tabii ben bu süreçte başka bürokratik sıkıntılar yaşadım. Projeye başlarken resmi bir yazımız vardı ve bazı aslında resmi olmayan sorumluluklar vardı. Onları maalesef anlatamayacağım. Sonra Hatay konusunda bizim işte buradan valilere ve arazi taslısı almak için birilerine ulaşmamız gerekiyordu. Rafet bir defa bölgeye geldi arazi bakmaya. İşte oradan Büyükşehir Belediyesi'nden Fenişeri Daire Başkanı'na ulaştık. Projedeki gönüllülerimizden bir aracılığıyla. Projeyi anlattık. Böyle böyle bir yere ihtiyacımız var dedik. Çünkü bizim normal alanlardan biraz daha büyük bir yere ihtiyacımız vardı. Çünkü içinde tarım da yapmayı işte yaşayacak insanların üretim de yapabilmesini planlıyorduk. Bize bir arazi bulundu. Sonra buradaki yetkili kişilere telefonlar aracılığıyla bir türlü ulaşamayınca çünkü kendileri çok yoğun çalışıyorlar vesaire. Antak Ticaret Odası Başkanına ulaştım. Arkadaşımın arkadaşının babasıydı. Ve telefonda onunla da aslında bu süreçleri yönetemeyince ben aradım bir günlük metla ve dedim ki ben çıkıp oraya geliyorum. Çünkü benim artık bu sonucu netleştirmem gerekiyor gönüllülere. Bilgi vermem gerekiyor, evler bitiyor. Yani bizim oraya gelmemiz lazım artık. Ve çıktım geldim Rafet'le birlikte. Sonra Hikmet abiyle buluştuk ve kendisi beni aldı. Konteyner kentlerden sorumlu görev yapan Gazi Osman Paşa Kaymakamı İskender Bey'in yanına götürdü. Gittik, projeyi anlattık. İskender Bey sağ olsun projeyi çok destekledi. Kendisi de doğayı seven, orkidelerle ilgilenen özel biri. Sonra bizi bölgeden sorumlu, işte Defne bölgesinden sorumlu, sorumlu valinin yanına gönderdi. O da Burdur valisi Ali Aslantaş. Özellikle bu süreçte Ali valinin ve İskender Kaymakal'ın benim için yeri çok özel ve çok büyük. Çünkü başka biriyle olsaydı, belki bu süreci başka biriyle yönetiyor olsaydı, bu projeyi bu şekilde hayata geçirmemize izin vermeyebilirlerdi de. Ali valiyle oturduk, konuştuk, projeyi anlattık. Kendisi dedi ki, dükkansızın lavantalarınızı da ben veriyorum, ne gerekiyorsa yapın. Sonra arazi tahsisini aldık ve İstanbul'a döndük ve benim için o gün, yeniden doğduğum gündür, hep öyle söyledim, yani 8 Mart artık benim doğum günüm diye. Ne kadar güzel. Daha sonrasında biz 18 Mart'ta ilk sevkiyatımızı planladık ve 17 Mart'ta tekrardan ilk sevkiyatı İstanbul'dan yola çıkarıp araziye geldik, Rafet'le birlikte. İlk evlerimizi indirirken 18 Mart günü Sağlık Bakanlığı'nın araziye el koyduğunu öğrendik. Aynı gün bir yandan indirme yapıyorduk. Ben e, vincin tepesindeydim kale demir bağlarken telefonum çaldı. Daha sonra bunun böyle olduğuna inanmadım çünkü bizim tarhsaldığımız arazi vi e, zeytinlikti ve Osmanlı'dan kalma bir arazidi. Hani hastane işte yapımına uygun olmadığını düşündüğüm bir yerde. Evleri indirdikten sonra rafetler İstanbul'a döndü ve ben e, birkaç gün daha bu konuyu çözmek için burada kaldım. O evleri yine de o araziye mi indirdiniz? Başka bir yere mi İndirdik indirdiniz? evet indirmiş evet. bulunduk. İndirdik yani. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. vinç yanımızdaydı. Turlerin gitmesi gerekiyordu ve biz evleri indirdik. Hı -hı. Aynı günde Sağlık Bakanlığı etüt çalışması yapmak için kazım yapmaya başladı arazide. Fakat daha sonra işte ben birkaç gün e, valilerden valilere gidince en sonunda Bakan Bey'le görüştük ve gerçekten işte araziye bir hastane yapılacağını ve bize ihtiyacımız olan büyüklükte ve ilgili kolaylıkların sağlanacağını söyleyerek başka bir arazi bakmamızı söylediler. Ve ben İstanbul'a dönmeme işte uçağa yani havaalanına gitmeme yarım saat ama mahalliliğin arazi listesinden şu anki arazimizi buldum. Hemen geldim baktım. Hava kararıyordu ve arazinin çok güzel olduğunu gördüm. Aslında bir Sorun bir güzelliğe de dönüşmüştü. Bir önceki yerden çok daha düzgün, çok daha güzel ve daha merkezi bir yerde Ama bir yandan da işte izole ve doğa içinde bir yer olduğunu görüp kendi gözlerimle netleştirince o araziyi tahsis aldık. Daha sonrasında İstanbul'a döndüm ve hemen bir sonraki sevekatleri planlayıp tekrardan Hatay'a geldik. Artık bu arazideki çalışmalara başlamıştık. Her gelen tırla, işte İstanbul'dan gelen tırlarla önce bu araziye indirim yapıp öbür taraftaki araziye de gidip e, eski yenirdiğimiz evleri alıp getirdik. Hı -hı. Ondan sonra e, evlerin yerleşimi için buradan Antakya'lı bir harita mühendisi Kenan abi bulduk. Kendisi de aslında depremzede ve burayı bırakıp Mersin'e gitmişti. Fakat bizim proje ona öyle bir umut oldu ki e, ailesini bırakıp gelip Antakya'da çadırda kalarak Hem bizim projeyle çalışıp hem de Antarkya Antakya'nın geleceği için çalışmalara başladı. Arazideki işaretlemelerimizi yaptık. İşte vaziyet planına göre evlerin koyulacağı yerler, yolların geçeceği yerlerin vesaire. Daha sonra İBB, işte EBB, Hatay Büyükşehir Belediyesi, HATSU gibi kurumlardan işte yetkili kişilere ulaşıp her birinin altyapısını planladık. İşte proje keşiflerini yaptık gibi gibi süreçler başladı. Böyle. Peki Züleyha Hanım, bütün evler şu anda nakledilmiş durumda mı? Yoksa var mı İstanbul'da hala? Yüz ev de burada. Hı. Hatta bundan sonraki üreteceğimiz sosyal alanların malzemelerini de getirdik. Malzeme tırları da burada. Bizim projenin yüz konutun haricinde bir de sosyal alanları var. Bunlar da kütüphane, çocuk oyun evi, sosyal tesis, yönetim binası, sağlık evi, çamaşırhane, ortak tuvalet, ibadethane gibi alanları da olacak için de Ve bunların e, birkaç tanesini üretimini İstanbul'da yapmıştık. Şimdi devamının üretimine burada devam edeceğiz. E, o noktalarda da sponsorluklar arıyoruz yine. Yani bir kurumun ya da vakfın e, bu yapının üstlenicisi olması sponsor olmasını, olmasını. üretimini. İstanbul'dan bir 10 kişilik bir ekip gelecek buraya. Usta ekibimiz. Onun dışında buradaki insanlara da istihdam sağlayabilmeyi de amaçlıyoruz biraz. Burada atölyesini kaybetmiş, çalışamayan ama çalışmak isteyenle ve gerçekten çalışmak çok iyi geliyor bu süreçte projede bunu da çok güzel deneyimledik. Eee evet, de... proje projede Pamzadeler de gelip çalıştı. Evet bizim... deprem bölgesinden insanlar. Daha önceki bizim... yaptığımız görüşmelerde de faaliyetli olmanın insanlara iyi geldiğini her seferinde dinledik diğer Kesinlikle ya. Evet ne evet. de evet. yani bu projeye başladığımız gün bunu burada yapmak mümkün değildi ama şu anda şartlar daha elverişli. Artık biz de biraz daha hani rahatladık evler bittiği için buradaki insanlar da bir şeyler yapmaya hazır durumdalar ve o çaresizlik halinden onları çıkarmak da istiyoruz. Ve burada olmak bize de iyi geliyor açıkçası. Bölgede olmak, işte onlarla etkileşimde olmak, buranın gelişimini görüyor olmak ve hani yaptığımız işin ruhunu burada devam ettirmek istiyoruz. Evet. Bizim bakın duyduğumuz şeylerden biri de oraya giden döndüğünde Bir an önce geri gitmek için elinden geleni yapıyor. Yani oraya gitmek başka bir şey ve orada olmak. Öyle Kesinlikle anlıyorum. Kesinlikle öyle. Ben, ben bu 7 Şubat'tan beri sadece bir gece evimde kaldım. Bir gece evimde uyudum. Aa, ve onda da sabah kalktığımda kendimi çok kötü hissederek uyandım. Biz zaten TÜYAP'tayız. Yani Hı -hı. biz 4 arkadaş. Beyza, ben, Oktay, Hamil de 10 Şubat'tan beri hiç evlerimize Hı -hı. gitmedik bir ay kere çamaşır yıkamaya gittik. O kadar. Evet. <gülüyor> Onun dışında e, onlar hep TÜYAP'taydı. Biz Oktay'la son bir aydır Hatay'dayız gibi yani gidemiyoruz zaten. Yani hani bırakıp gitmek istemiyoruz da. Kendi hayatımız biraz durdu ama garip bir şekilde onu da düşünmüyoruz. Aa, ne yapacağız gibi bir soru hiç aklımıza gelmiyor. Bir şekilde hayat devam ediyor. İşte gücümüz yerinde enerjimiz yerinde ve Hani bu mücadeleye devam etmek istiyoruz. Ve bizim gibi daha çok insan ortaya çıksın da istiyoruz. Yani çok güzel bir örneksiniz diğer insanlar için. Mutlaka sizden ilham alıp oraya gitmek isteyen ya da orası için bir şeyler yapmak isteyenler olacaktır diye düşünüyorum ben. E Züleli ben şeyi tam anlayamadım. Arazi defnede mi? Hatay'ın neresinde? Arazi şu an merkezde Kuzeytepe'de. İlk arazimiz defnedeydi. Defne'nin Bostancık Mahallesi'ndeydi. Şimdiki arazımız Antakya merkezli Kuzeytepe Mahallesi. Kuzeytepe'de. Tamam. Yani Züleyhan'ım sizi ayakta alkışlamak lazım. Yani gerçekten yaptığınız şey inanılmaz. Ee, Teşekkür ederim. Çok büyük bir proje. Çok büyük bir başarı bence. Ben Züleyhan'ım şunu sormak istiyorum. Yastığa başınızı koyduğunuzda nasıl hissediyorsunuz? <gülüyor> çok zor bir soru sordunuz baba şu an. Nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Bir yandan çok gururlu ama bir yandan da yetersiz hissediyorum. Yapmayın. Yani evet hala daha fazlasını yapmam gerekiyormuş ve daha çok görevim varmış gibi hissediyorum. İnsanlar sürekli bir teşekkür ve minnet halinde ama şey diyorum çoğunlukla lütfen hani daha teşekkür etmeyin. Hani ben size teşekkür ederim. Ama yapmam gerekenler, yapmanız gerekenler bitmedi. Daha çok yapılacak Bilmiyorum. çok şey var. İstelik. <gülüyor> çok şey var. Evet. Yani evet 100 ev yaptık. Evet 100 aileye öh, hani bir ışık yakacağız. Bir umut olacağız. Daha fazlasını umut oluyoruz aslında. Ama hala her gün o kadar çok depremzede ben telefon alıyorum ki başka başka illerden de Hatay'dan da hani milyonlarca insan var. O yüzden bilmiyorum hani ben, daha yolumuz uzun. Ben... Bu şehirleri tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Evet. Ve bunu yaparken en doğrusunu gerçekten artık hızlıca değil, alel acele değil, planlanan, tasarlanan, Selim hani işin uzmanlarıyla birlikte çalışılarak ...en doğru şekilde kurgulamamız gerekiyor. Koca koca şeyler yıkıldı ve bu bize güzel bir fırsat doğurdu. Bu büyük felaket, bu acı güzel şeyler yapabilmemiz için bize alan yarattı. Ve gerçekten doğru insanların doğru kurgularla, doğru çalışmalarla... ...artık bu şehirlerin yapılaşmasında rol oynaması gerekiyor. O yüzden umarım artık hani değişmişizdir ve bir şeylerin farkındayızdır. Daha güzel şeyler yaparız. Mesela şu an arazinin tepesindeyim telefonuyu çeksin diye ve karşımdaki manzarada birkaç noktada toz bulutları var. Böyle hani Hatay'ın arkamdaki yerler berrak ve apaçıkken güneşli bir hava şu an. Karşımda dağların olduğu yerlerde yaşamın olduğu yerlerden toz bulutları çıkıyor ve bunlar yıkılan işte binaların molozların e, değil mi? molozların evet dumanları. Burada bile aslında özenerek belki biraz daha bekleyip vakit harcayarak o kaldırılmaya başlanması gerekirken sanki 10 enkaz kaldırıyormuş gibi binlerce binanın enkazı şu an toplanıyor. Hala ama bir şeyleri değiştirmek için zaman var. Bir şeylerin daha doğru yapılabilmesi için öyle de olacağını umut ediyorum. Biz projeyle ilgili son bir şey söyleyecek olursam. Ee, kendi yani projemizin başlığı ve çıkış noktası şu kendi kendine yetebilen, dışa bağımsız, sürdürülebilir bir ekolojik köy olması. burada tarım yapılması, o tarımdan elde ettikleri üründen üretim yapılması ve bu üretimin tüketiciyle buluşturulup burada yaşayacak insanlara para kazandırmasını umut ediyoruz. ve bunu yaparken de suyu, elektriğiyle, aslında zeresini her şeyiyle kendi kendine yetebilen bir yer olmasını ki bundan sonra olacak afetlerde, krizlerde E, şehirsel sıkıntılarda etkilenmeyecek yaşam alanları olsun kendi kendine yetebilmek çok önemli özellikle artık iklim krizinin olduğu Bugünlerde yani deprem bölgesi olmasa da enerji yakıt işte su sıkıntıları yaşanmaya başlandı zaten ee, evet. ve doğada bunların hepsi var yani evetcinete toprakta havada rüzgarda doğayı kullanarak Doğayla iç içe olarak doğaya da borcumuzu ödeyerek yaşamamız gerekiyor. Şimdi yeniden burada bir yaşam kurarken hani yaşamın tamamen bittiği bir şehirde bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve burada gerçekten desteklere ihtiyacımız var. Çünkü bu güneş enerjisi sistemleri, sondajla su çıkarılması gibi konular maalesef ülkemizde çok pahalı e Hı. üretimler. O yüzden bunların da aslında işte arz taleple birlikte Belki üretimlerinin Türkiye'de daha fazla yapılmasıyla birlikte hani maliyetlerin uygunlaşmasını, ahşabın özellikle maliyetinin düşmesini umut ediyoruz. Yani ahşabın betondan daha pahalı olmadığı bir memleketimiz olması gerekiyor. Çünkü biz bir deprem ülkesiyiz. Evet, Öyle, çok güzel. Züleyen yani... Nefis bir proje. Siz de çok güzel anlattınız. Yaptığınız şey müthiş. Teşekkür ederim. Ama benim için 100 konteyner yapmanız zaten çok büyük bir olay ama esas bu kadar büyük bir dayanışmayı ortaya koyabilmeniz çok önemli. Bu kadar çok insanın bu kadar güzel bir projede bir araya gelmesini sağlamış olmanız çok önemli. Yayına katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım kısır, için ben teşekkür ederim. Umarım e, bahsettiğiniz konularda buradan bizim radyomuzdan duyup size destek olmak isteyecek insanlar olacaktır diye umuyorum. İnşallah. E, ellerinize sağlık, e, yüreğinize ya, sağlık. Çok kolay gelsin. Yani. Görüşmek üzere kendinize diyorum. Kendinize bakın, Siz, görüşürüz hoşça Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.